Öyle gördüm. Her kavmin kendi mezhebini okutacaksın. Yani Türk, kısacası Türkçe'de ne mezhebu var? Bizim Türklerin arasında Hanefi, doğuda Çürt kardeşlerimizin arasında Şafii. Bir Çür'de Hanefi mezhebini okutma e, güzel bir şey değil. Şafi okut. Neden Türkçe'de Hanefi okut? Çünkü etrafında biriken babalarından, dedelerinden ana bu mezhebu var bunun kitabları var, her şeyleri mütevaffirdir yani. Elin altında var. O zaman sen e, akıntıya ters gitme. Bu mezhebi okut ama bu mezhebi ezbellettir Metin-i ona Onu ezbellettirsen okuturken de bu arada anlatırsın telebeye bu mezhep vesiledir gaye değil. Şimdi ben bir telebeyi hanefi fıkhından benden icazat alsa Mutaassip hanefi alır yoksa İmam Muhammed bu Şeybani yani İmam e, e, e, diğer şeyler gibi, böyle imamlar gibi e, e, Kasani ve gayrihu o imamlar gibi bir hanefi çıkar. O imamlar gibi bir hanefi çıkması lazım. E Şafii'yi de aynen okutsam öyle okuturum. Ama muteassip Şafii'yi için çıkartır? Bugündeki çıkartıyorlar. Onun için bir de gel ben mesela Türkçede ne okutuyorsun sen diyorum. E ne okutalım fıkı? E Mulahasül Fıkı Fevzan okutuyoruz. E kardeşim Mulahasül Fıkı Hambeli mezhebidir. Zaten ön sözü oku. Bir, o kadar cahildiler. Ön sözü okumuyorlar bile. Fıkıh'tan haberleri olmadığı için Hanbeli fıkhını sen ne diyorlar Selefi fıkrı. Yani onların sözünde. Zanne diyorlar Fevzan selefidir fıkıhta ne yapmış kendisi iştahat etmiş mezhep kurmuş e, okun ön sözünü fauzan dürban filan kitaptan bunu ihtisar ettim diyor anlaşılsın diye cenzler için aydınlar için işte mesele buradadır mesele biz mezhebe davet etmiyoruz taassubuna mezhepsiz düzensiz olmaz bugün de sen üniversiteleri bitirmedin tabip olabilir misin hakim olabilir misin ha merdiven altında mı tub okulumu açalım? Olur mu böyle bir şey? İşte bu medre bu mezhepler bir medresedir. Bu mezhepler bir medresedir. Farz et bugün de biz bu tubları dünyadaki tubları beğenmiyoruz. Kendimiz bir tub okulu kurduk. Ne yapacağız biz? Yeniden sıfırdan mı yazacağız? Yoksa aynen programları getiririz, bize hi hi hilaf olan meseleleri, dinimize aykırı olan meseleleri yerine bizim ölçümüzden bir şey kurarız. E bakarız kaç çıktı? Yüzde sekiz anolardan aldık, yüzde yirmi bizi ekledik. Öyle değil mi? Öyledir. Tıp kursak, mühendislik kursak, ne okulu kursak, üniversitesi kursak hepsini alacağız. Çünkü insan yeniden mevcudi keşfetmeye ne gerek var? Akılsız adam bunu yapar akıl selim bunu yapar mı? Yapmaz. Onun için ne yapmamız lazım biz? Bu mezhepleri iptal değil. Bu mezhepleri düzeltmeye çalışacağız. Bu mezheplerin hatası var ise bir de bu mezhepsiz icazet olmaz. Alimler bu mezheplerden çıktılar. Hadi getir bana bir alim söyleyin bugün de mezhepsizdir. Yoktur. Bugün de eskileri bırak şimdi. En serbest alim Şeyh Elbani'dir. Şeyh Elbani mezhepsiz değil haşa ve kefa. Getirin bir sözünü Şeyh alim ben mezhepsizim demiş. Bak Şeyh Elbani benim bir hocamdır. İlk kitabını okudum 1988'de yalanmıyorsam. Sifat salat Nebi. Sonra 1992'de Allah kısmet etti. Kaç sefene onunla gittim Ürdün'de onun evinde ziyaret ettim. Oturmamız oldu. Onun yanında 500 kusur ben onun kasetini dinlemiş. Şu anda da kasetleri hepsi elimde var. Şu anda internete de indirdik oları yayıyoruz elhamdülillah. Şeyh Albani'nin bütün derslerini indirdik arkadaşlardan yayıyoruz. Bütün dersleri buradadır. Şeyh Albani'nin bütün televeleri benim arkadaşımdı. Şeyh Ali olsun Selim olsun bunlardan davata çıkmışım. Avrupa'ya gitmişim. Çok yerde ilmi celsetlerde oturmuşum. Evime gelmişler, evlerine gitmişim. Şeyh Albani ile özellikle her 10 seneden fazla benimle telefon görüşmem var Şeyh Albani ile. Telefonla bir şey olsaydı hocam telefona çağırdım, he Görüşürdüm. Hatta özel bir şeyini söyleyeyim sana. Şeyh Albani, tabii bunlar bilmezler. Şeyh Albani telefona zamanında mekanında hiç kimseyi raddetmezdir hatta müsait olmayan zamanda reddederdi telefona yani reddederdi cevap verirdi kastım. cevap verirdi telefona bir gün aradım hanımı kaldırdı dedim hoca dedi hoca müsait değil dedim ben Türkiye'den arıyorum dedi dur bir dakika ben Abdullah Türkiye'den dedim o baktı yani önemlidir yurt dışıdır dur bir dakika hocaya sordu Dedi, hoca, de, dedi versin ama hanımı dedi hocaya salam verme dedi. Demek ki müsait bir şey de değil. Bir acil sorun var ise sor. Ben de aldım hocaya. E salam verme nasıl olur? Ama ben fıkhı bildiğim için vermedim. Hocam dedim ben bir önemli sorum vardır. O da yani bekleyebilir sonra görüşürüm. Dedi tamam o zaman. Eyvallah eyvallah. Anlatabildim mi? Yani hocayla her zaman görüşürüm. Çok bazında çok konuşmalarımı da kayda almışım. Yanımda şu anda kasette var. Şimdi bu benim hocamdır. Ben bunu hepsinden iyi tanırım. Bazıları var. Yeni Türkiye'ye geldiğindeler ahkemçe sürdüler. İşte biz Albaniye dedik bu zayıftır bizi dinlemedi. Ondan sonra 10 on sene sonra kendisi geri döndü. Bunu diyen saygısızlar da var. Ne oldular? Şimdi teç kalmışlar. Yalancının bereketi olmaz davetinde. İşte Şeyh Albani bile ben telebesiyim. Hiç görmedim bir gün mezhepsizliğe davet etsin. Ne derdi bize? Bak kasetlerinde de var. Onu bulayım göndereyim size her zaman. Ne derdir? Hatta derdir bir dene fıkıh okumasa mezhepten yetişmese o alim olamaz. Çünkü kendisi de babasının yanında o Şam'da Hanefi mezhebini okumuştur. İşte diyorlar Şeyh Elbani Şam'da şeyi okuttur. Ravda-ı okuttur. Şevkani'nin şerhini. Sıddık Hasan Han'ın. Yahu Şeyh Elbani aydınları onu okuturdu. Bak şeyh kim dese ben Şeyh Elbani'nin telebesiyim, icazet aldım ondan o yalancıdır. Çünkü Şeyh Elbani'nin fıkhi medresesi okuyordur. Yani şeyle şöyle fıkı, yani telebe yetiştirme şeyi okuyordur, dersleri okuyordur. Şeyh Elbani'nin sadece sohbetleri vardır. Otururdu, soru sorarlar, cevap verirdir. Yani Şeyh Elbani bizim derslerimiz gibi bir mesele üzerine konuşurdur. Ama böyle her gelip onun yanında metin okur, ilmi şerah. Mesela Şeyh İbn Üşşem'in gibi, Şeyh Fauzan gibi, İbn Baz gibi, İbn Cibrin gibi, biz bulardan da icazat algal, Hamdüllah. Bunların dersleri başkaydı. Şeyh Albani'nin dersi başkadır. Şeyh Albani soru sorardın, cevap veridir. Şam'da okuttuğu o de, o kitabı aydınlara okuttu, faküsünle de okuttu, faküsünle alternatif değil fıkh nasıl yazıldı? Bak onu da bilmiyorlar. Hasan Benne Allah rahmet eylesin. Davat yeni başlamış. İçlerinde ilim telebesi yoktur. Şeyh Seyyid Sabık yeni bitirmiş Ezher'i. Mütemekkin bir alimdir. Allah rahmet eylesin. Hasan Benne dedi ona Ya Seyyid Sabık dedi. Hanefi mezhebi Şafii mezhebi yayılmış. Bazı meselelerde de Mısır'da hilaf oluyor. Öyle bir fıkıh kitabı yaz bizim için. sinin ortasında Hadis madis böyle ortasında bir şey olsun ki aydınlar bu hilefe girmesin. Yani avukattır, mühendistir, marangozdur, demircidir, turşucudur. Niye girsin bu hilefe? Çünkü hilaf zamanı değil, devlet şu anda elimizde değil. Bunu ileride yaparız. Öyle bir kitap yaz. Yani ilaç gibi bir geçici ilaç yap yapırdı. O da fıkhı sünnet yazdı. Sen şimdi fıkhı sünneti gelip mezheplere alternatif koysan ne olursun? Yani müellifin e, hedefinden saptırırsın bir de cahil olursun İşte Şeyh Elbani de aydınlara ders veriyordu yani yanında oturan öğretiyordu bir de Şeyh Elbani mezhep öğretmiyordu ne öğretiyordu diyordu e, sünnete bağlılığı öğretiyordu sünnete bağlılık nedir işte diyordu mezhepte demiyordu mezhepte kalmayın diyordu mezhepte çor çoruna mezhebe bağlanmayın Bak ben buradan ilan ediyorum. Şeyh Albani'nin bütün davatı çor çoruna mezhebe bağlanmayın. Demiyordu mezhepleri tercih edin. Sıfat salatın ön sözünü okuyun. Te Teklit taklit tür haramdır. Çor çoruna taklit haramdır. Dört mezhepten destek getiriyor. Dört mezhebi iptal eden niye destek getirsin ona? Şeyh Albani çor çoruna teklitten savaştı. Ömrünü ona bıraktı. Doğru mu? Evet doğrudur ama davet etmedi mezhepsizliğe. Kim yalan diyor, iftira ediyor Şeyh Albani'ye. Ben şahidim Şeyh Albani onu kıyamet gününde elbeyek olur onunla. Çünkü iddia etmediğini iddia ediyor. Ben Şeyh Albani'nin telebesi sayılırım. Onu yakından tanırım ve onun ilmini de yakından bilirim. Şeyh Albani'nin çok nadir kitabını okumamışım. Okumamışsam da son sonda çıktığı kitablarını bir kısmını okumadım. O da neden? Çünkü Şeyh Albani'nin bir matodu vardır. Bir kitabı kendisi demese yayın ondan ilim almayın bize derdi. Şeyh Albani'den sonra bütün kitapların Şeyh Albani'nin rızası yokuydu çıksın o kitaplar. Şeyh Albani onun için zeki bir alimidir Ne dedi? Bu maktutları hepsini cami Ali İslamiye'ye hediye etti. Dedi benden sonra kimse gelmesin burada car oynasın kitaplarımda O ilim merkezidir dedi. Ama bazı talebeleri yine sözünü, vasiyetini dinlemediler. Çektiler fotokopi, bastılar kitaplarını. Halbuki Şeyh Albani'nin her çeşit anır, bilir. Bir kitabı senelerce ne yapar? Pişirir, pişirir, pişirir. son çıkartır onu. Onun için Şeyh Albani birçok kitabı vardır. Zikreder derslerinde, yani kitaplarında. Birçok ucun ışığı görmedi. Şeyh Albani alim olduğu için aceleci değildir. İyi pişirirdir. Ondan sonra piyasaya sunardı. Böyle aceleci değil. Çiğünde İslam oldu, kitap te'lif etti. Evet. Ondan dolayı arkadaşlar hiçbir alim bu günde mezhepsizliği iddia etmemiştir. Eden yalancıdır. Der. Kim dese etmiş filan yalancıdır. Yani bilerek yalan diyor. Davatını yürütmek için Yen de cahil cahil yalan diyor. Adamlar var bilerek yalan söyleyen de var. Bak bilerek yalandır. Biliyorlar Resulullah'ın dilinden hadis uydururlar. Hadis uydurma hadislerin sebeplerinden alim sekiz nedir? Birini zikrederler diğerler iyi niyetten hadis uydurmak. Biliyorsun bu uyduruktur ama diyorsun Resulullah'ın sevgisine teşvik edeyim diye. İşte bu zır cahil. O olmaz. İşte bu Hiçbir alim yoktur. Hey bütün alimler Binbas Allame-i Cihandır. Bugün de yer üzerinde ondan daha fakih yokuydu. Allah da şahittir bütün alimlerin şahadetiyle. Binbas fakihidir. Ama sordular ona, "Hocam dediler senin mezhebin nedir?" "Bak alim, alim hem de allama." cevabı nasıldır? Dedi "Benim usulda hanbeliyim." Furu'da dedi, delile tabiyim. İşte biz de buna de, şey yapın. Usul nedir? Yani usul hembeli, ya usulsüz olan insan, insan olur mu? Hayatta da öyledir. Ben bir usulda bir ray üzerine oturmam lazım. Ondan sonra sen ne yapacaksın? O bir furu meselelerde tercih edebilirsin. Dört, dört mezhebin arasında dolaşabilirsin. Dört mezhebin haricine Çıkmak da bile caiz değil. Çok ender olur o da. O da alim ister. Baba alim. Yok dört hadisi. Şimdi moda olmuş. Bir kısmı Arapça kitap topluyor. evine koyuyor. İşte ben de alimim diyor. Halbuki kitapların nedir neydi bilmez diye. Allah kurusun bunların üzerine o Yahudilerin meseleyi girdi. Esfar kaldırıyorlar. Bellerinde ama ne olduğu üzerlerinde bilmiyorlar. de o merkepler gibi susuzluktan dilleri çıkmış belleri büçülüyor. Yüçleri de su deposudur. Kitap toplamaktan ilim olur mu kardeş? Olmaz. Bu senin üzerine babaldır. Yüçtür. Dünyada da ahirette de o kitaplar yüktür üzerine. Gösterirsin koyuyorsun onları. Onun için kitabı olan alim değil. Dili olan alim değil. Ameli olan alimdir. Amel niye burada önemlidir? Bak ben sabaha kadar burada ahkem kessem sizin için. E nereden bu doğru konuşur bilelim. Ne zaman gördünüz beni söylediğimle ben amel ediyorum. Onun için alimlerimiz ittifakan demişler. Ha? Bir alim ilmiyle amel etmese o alim değil. Bu kelimeyi hak etmemiştir. Onun için ümmette alimlerimiz Bilgili çoktur ama alim azdır. Ücünde internet de alimdir. Google'da istediğin konuyu tıklı bir, bir adı yaz, tıkla her şeyi dırıt veriyor sana. Mektebe Şamil'e de alimdir. Bütün elim oradadır. Ama el hakiki alim elmiyle amel eden. Onun için elmiyle amel eden hiçbir alim mezhebi iptal etmemiş mezhebi ancak cahil adamı iptal eder tam tersine yani bir tane bu cünde hangi alime ben mezhepsizim vallahi yani senin yüzüne bakmaz biraz önce anlattığın gibi demişler bu alimdir sonra çıkmış Arapça bilmiyor nasıl demişler bu cahildir e bir de neysele ben bu alimdir ama mezhepleri takmıyor Tamam tamam der. Bunun işi bitti, keşf alındı. Bunu uzak tutun bizden. Olur mu ya? Ben bir tane alim görmedim şu ana kadar. Elhamdülillah bütün alimlerin, maruf alimlerin dizinin altında oturdum. Hepsinden ilim talem ettim, birçokundan icazetim var. Hiçbirisi görmedin bize desin mezhepleri iptal edin. Tam tersine, Türkiye'de nasıl mezhepsize zındık gözüyle bakarlar? Vallahi alimlerimiz de mezhepsize sapık gözüyle bakarlar. Bütün alimlerimiz. Deseydim bu mezhepsizdir. Ne derdir? La havla ve la kuvvete illa billah. La havla ve la kuvvete illa billah. Bu ne zaman dilir? Musibette dilir. Ben şahidim alimlerimiz. Bunu söylediler. Önümde de. Kimin hakkında? Mezhepsizler hakkında. İşte kardeş bu önemli meseledir. İnsan ne dediğini ne söylediğini bilmesi lazım. Bak biz doğru yoldan amel ederiz. Buların engellerine takılmarız. ama bulara da itibar etmeyiz. Şöyle itibar etmeyiz. İtibarımız bulara reddiye vermekten aslında buları büyütüyoruz. Hiç büyütmeyeceksin. Yola devam. Biz yolumuzu alimler kafilesiyle devam ediyoruz. Bular konuşurlar, cevap vermesen susarlar. Susmak zorundadılar. Neden susmak zorundadılar? Çünkü iddiaları boştur. Arkalarında yüçleri boştur. Arkalarında kimse yoktur. Bizim arkamızda ümmet var. Biz ümmetin mülküne sahip çıkar, mirası var arkamızda. O ümmetin mirası bizim arkamızda olduğu için biz korkmuyoruz. Sağlam ayağa yere basmışız. Sağlam insanların eteğine sarılmışız. Bizim yolumuz sırat-ı müstakim üzeridir. Onların yolu hatadır. Dalalettir. Ben buradan ilan ediyorum. Mezhebi tutmayan, mezhebi iptal eden yolundadır. Gitsiler sözümü arz etsiler bütün alimlere. Tersi cevap geldiyse ben her şeyi burada kapatırım. Fişi çekerim. Türkiye Cumhuriyeti'nde Abdullah Yolcu'nun fişini çekerim. Tamam bitti derim. Getirsinler hodur meydan. Hiç kimse getiremez. Ha ne derler? Giderler eleyaha sorarlar. Ben eleyaktan bahsetmiyorum. Alimlerden bahsedin. Alim getireceksiniz bize. Desin ki mezhebi iptal etmek sünnettir. Yoktur. Onun hiç arkadaşlar biz anlatacağız. Fıtratın tersine gitmeriz. Biz akıntıyla gideriz, yolda tamir ederiz. Ne zaman tanıldık, o zaman dozumuzu da arttırırız. İstediğiniz adama da reddiye veririz. Ama her şeyin, her şeyin zamanında, mekanında olacaktır. E biz şey bastık, mezhebi iptal ediyorsak. Bastık İslam fıkıh kitabı. Nedir? O kitap mezhepsizdir. Hem de ben onun birçok görüşüne karşıyım. Niye bastım o kitabı? Yani bir değişiklik olsun. Yani bazı taassupçuların bir taassupu kırılsın. Ama bu benim davatımdır. Hayır değil. Bak şimdi yol, yolda bir kitabımız var. Bakanlık bastımını. Mucemmah Mehmelik Feyd Kur'an-ı Şerim bastı. Mucemmah bir kitap bastı. Adı fıkh Muyeser. müyesser. Bu biz bastığımızdan bir derece daha yüksektir. Daha güzel, daha terbiyeli, daha saygılı, daha mezheplerin görüşünde daha ılımlı bir aşamadır. Ondan sonra bir aşama kitabımız daha var. Anlatabildim mi fıkh meselesinde? Bu böyle gidecektir. E biz mezheb biz deseydik böyle niye bu kitabı basıyorduk? Demek ki biz orta yol gidiyoruz. Bize bi, bizi nereden vurmak istiyorlar? Karaltmak istiyorlar. Bakıyorlar bizim davamız kendi davalarını otomatik olarak içe çıkartıyor. Ne yapıyorlar bir sefer? Ha bunlara yakın gitmeyin. Bunlar nedir? Meshebe Teşvik edinler. Şimdi sofilere gitsen hocalarına sorsan isim vermeyeyim sordular ki dediler filan hakkında ne diyorsun? Dedi valla bu vahabidir. O tabançın o, bir, o şahıs bitti mi? Bitti. Anlatabildim mi? Nereden vurdu? Can damarından vurdu. Çünkü bu ümmette yerleşmiş vahabi demek sapık demektir. E bu da ne diyor? Mezhebe davet etmek sapık demektir. Biz oradan vuruyorlar. Bunlar mezhebe davet ediyorlar. Halbuki hiç biz gördünüz mü biz mezhebe dedik. Hadisi tercih edin mezhebe gelin. Biz sizin gibi mezhepsizlere karşıyız evet. Sonuna kadar da mücadele vereceğiz. Ama siz zannettiğinizden değil. Ağzımızı bozmarız, abuk sabuk konuşmarız. Ha? Yerinde mekanında detaylı yollardan evet mücadele ederiz beklemeyin bizden size internetlere diye verelim. Beklemeyin çünkü bu bir şeytanın işidir bizi davetten alıkoyar. Biz davetimize yolumuza alimlerin kitaplarıyla, tercümeleriyle, derslerimizde alimlerden aktararak davet ediyoruz. O kadar basit. Şimdi tutturmuşlar Abdullah Hoca hep terbiyeden bahsediyor, akideden bahsetmiyor. Ya Allah'tan korkulsun ya. Kitabı İman'ı şerh ediyorum. Önüme seri olarak e, imanın şöbeleri geldi. Takıldık orada. Geçeyim mi bunları? E, e zaten akide derslerimizde var selef-sâlihîn akidesi. Bular ne anlıyorlar akideyi? İşte bir meseleyi al, isim, sıfat, bilmem ne. Bular akide. Ya bular akide, isim, sıfat. Ben isim, sıfat dersini selef-sâlihîn'in sefer işlemişim. Ama sizin gibi işlemedim. Ben alimlerimizden nasıl aldım aşama aşama onu işledim. Ya çok ince meseleler derslerde verilmez. Biz böyle gördük alimlerden. Ama sen ince meseleleri getir ders işle aa, millet kıssa yoldan dersler aa, bu ne kadar ince mesele bilirmiş. Bu yetişkin alimdir. Gördük bunu. de bir hadise alıyorsun. Zaten hadis Bukhari Müslim'de adam başka turuklarıyla ders yapıyor. Ya ne yapıyorsun sen kardeşim? Sen kendini ortaya sermekten başka kendine davet etmekten başka bir şey yapmıyorsun. Bu ilim değil arkadaşlar. Ben de yapabilirim. Şimdi üç tane ders bir hadisle ilgili İ kitaplara da dönmeye gerek yoktur. Müjde vereyim size burada. İnternette tık diyorsun, makaleleri indiriyorsun, avrakları düzüyorsun, gelip oradan ders yapıyorlar. İşte filan metrüktür, filan bilmem nedir, filan cerehtir, filan bilmem nedir. Oradaki turşucudur, bilmem necidir. aa bu alimdir diyorlar. Alim belli olmaz kardeşim. Yani Subhanallah bu davetin ne günahı var. Birinden kurtarıyoruz, o birisi başka bir şekilde çıkıyor bize. Ben buradan bütün kardeşleri Allah korkusuna davet ediyorum. Davet ediyorum Allah korkusuna. Gelin bu davete sahip çıkalım. Nefislerimizi bırakalım. Her çeşit kendi adam toplamasını bıraksın, Ben bunu iddia eden en ehelim buna iddia eden. Siz ehil değilsiniz. Buradan da onu söyleyeyim. Çünkü benim tarihimde yoktur desler. Bir de desin? Abdullah yolcu adam adam peşindedir. Ben toksat sizi gibiyim. Hiç adam peşinde olmadım 20 senedir elhamdülillah davetim Türkçe'de. 25 senedir ama ciddi şekilde 20 senedir piyasadayım. Hiçbir zaman adam peşinde olmadım. Benim bütün derdim bu metod, sahih metod Türkçe'de yayılsın. Benim derdim adam değil. Benim derdim Abdullah yolcu desler değil. Ben en son zamanımda da çıktıysam da derslere filan Allah da şahittir. Zordan çıkarttılar beni. Birini de Musa şahittir. Yoksa biz yolumuza devam ediyoruz. Bizim dersimiz eskiden bile var. Adam da yetiştirdik elhamdülillah. Az da olsa biz Resulullah'ın matoduyuz. Demezler filanın dersine bu kadar adam geliyor. O ölçü değil. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene davetin yarısından fazla 40 kusur adam yetiştirdi Darül Erkam'da. Az öz. işte onlar içi umbratorluğu çöktürdüler. Biz bu matotla gidiyoruz. Ama ben buradan davet ediyorum. Bütün kardeşlerimizi. Bütün öne, ömde olan başları. Ya celin Allah aşkına. Bu işi burada bitirerim. Her çeşit bu bineye bir tula koysun. Yok her çeşit bir bine yapsın. Olmaz. Biz bir bine yapmaya kalksak. Her çeşit bir bine yapmaya biz kayboluruz. Akıntı alıp gidiyor kardeşler. Her çeşit bir tula koysun. Biz yüzde sekizen meselelerde muttefikiz. Evet. Yüzde yirmi meselelerde muttefik değiliz. Evet. E niye yüzde yirmiyi öne çıkartıyoruz? Yüzde sekzeni arkaya atıyoruz. Biri kıyası tutturmuş. Biri cülüsü tutturmuş. E biri Seyyid Kutubu tutturmuş. Biri bilmem neyi tutturmuş. Biri Ahmedi biri Mahmud'u. Ya bunu Allah'tan korkmaya davet ediyorum. Atın bunları arkaya. %80'i ortaya çıkartalım. Tevhid ortaya çıkartıyoruz. Müttefikız. E niye ki bu konuda ortaya çıkartıyorsun? E niye çıkartıyoruz? Ben size buradan cevabını da vereyim. Nefis. Nefis nedir dedik? Şeytanın tek giriş noktasıdır. İnsanın bedenine, fikrine, zihnine şeytanın izni yok, şeytan giremez, izin yoktur onu. Tek nefis vasıtasıyla girecek. İşte oradan girer. Ondan sonra emir verir. Her şeyi yaparsın. İsteyerek, istemeyerek. Şeytan uyanıktır. Bazen sana direkt yaptırır. Bazen detaylı yollarla yaptırır. Çünkü direkt sana her şeyi dese dersin Aa, bu düşmandır valla. Ama detaylı yollardan sana yaptırır. Onun için ben buradan diyorum yeter. Her kardeşler bir araya gelmesi lazım. Bu cılıktan Eski bize gelen o bir cemaatlerden bu taassup bizde ölmesi lazım. Mezhebin üzerine dört, dört tekbir getirmemek lazım. İşte bu taassupun üzerine dört tekbir getirmemiz lazım. Hem cenaze namazını kılacağız hem bunu gömeceğiz. Neyi? Her çeşit kendine taassup ediyor. Ya Allah aşkına yüz tane adamız on çetene lider var çünkü Türkçede. Nasıl oluyor bu? her 10 her tane e, e, her lider 10 tane almış ve o çili lider ne o yapıyor? O çili lider de o onu elde etmek istiyor. Var böyle uyanık liderler. Onun için ben buradan iddia ediyorum. Eğer benim bir hatam var ise bütün kardeşlere gelsiler yüzüme söylesiler. Ben eğer hatalıysam o konuda geri gelirim. Bizim hedefimiz bu selef daveti Türkiyede nasıl yayılsın? Doğru ehli sünnet ilmi olarak nasıl yayız? Bunu şey yapma. Ya kim istiyorsa gel babam. Sen istiyorsan burada Şeyh İslam babam senin Şeyh İslam muakki senin olsun. Hepsini dağıtırız. Bak ben Allah şahit. Siz de şahitsiniz. Melekler de şahit. Hiçbir muakki makam istemiyorum. Çünkü ben siz gittiğiniz yoldan Allah şahittir. Ben dönüyorum kardeş. Benim maddi olarak elhamdülillah her şeyim tamamdır. Bitirmişim bu işi. Manevi olarak da benim Arap aleminde yeter benim için. Benim Arap aleminde adım yetiyor elhamdülillah. Nere geçsen bütün alimler beni tezki etmiş tanıyorlar. O konuda Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Arap aleminde Abdullah Eser'i dedin tamamdır. Benim bir şeyim yoktur. Şuret peşinde değilim. Ben Türkçe değilim. Burada geçici olurum. Her zaman benim memleketim düzelsin gideceğim. Ben misafirim. Onun için ben burada çök şalmaya da niyetim yoktu. Benim niyetim ben gittikten sonra ister ölüerek ister hicret ederek bir daha memleketime burada doğru bir davet koyalım. Yok karma karışıklık. Onun için ben hariç bütün görevler sizin olsun. Ama yeter ki gelin bu binayı aynen hep beraber her birimiz bir tuğla koyarak yapalım. Bak ben bunu iddia, iddia ediyorum arkasındayım. Ne zaman tersini yaptım, beni yuhlayın. Yüzüme çalın, sözümü dinlemeyin. Ben o şerften bu, bu davete de e, davet ediyorum bu yola, hiçbir görev üstlenmeden. Hiç kimse bana bir şey demesin, bir görev de vermesin. Ders de yapmayacağım. Yeter ki ya Allah aşkına gelin bir toplanalım. Ben bu davetin bir askeriyim, bir eriyim, kumandası değilim. Gelin yeter ki siz, kumanda olsun, yeter ki doğru konuşun, doğru hareket yapın. Vallahi ilk önde ben sene diyelim, efendim hangisi olsa olsun, hangisi en cahili de olsa, doğru yapıyorsa ben onun önünde salam alayım. Yeter ki gelin bu davet gitsin. Ve Allah ve Resulü severseniz bu benim sözlerimi isticap edersiniz. Kapımdan önce gönlüm size açıktır. Gelin yeter ki bir araya gelelim bu daveti kurtarırım. Bak 25 senedir bu davet elhamdülillah yayılıyor Türkçe'de. 20 senedir 20 sene önceki çocuklarımız 20-25 yaşına yetişti. Bir Kur'an kursumuz yoktur. Bir medresemiz yoktur. Doğru, dürüst bir telebeleri öğretemiyoruz. Nerede okutalım bilmiyoruz. Hep gidip diğer cemaatlerden medediriliyoruz. Niye? Çünkü biz meşgulüz. Kıyasla, cüllüsla, bilmem neyle, bunu meşgulüz. Yani her şey kendisini e, tavuk gibi kanatını açmışız. Her şey benim cüvcüğüme değmesin. Ya bu nefistir. Başka bir şey değil. Ondan dolayı Allah'tan e, doğan benim dediğimi beni amel et, e, ettirmeye nesip eylesin. Ve bütün insanların gölünü bu, bu sözün karşısında imşak eylesin. Allah'tan arzum ve sizin önünüzde de bana hiçbir görev vermesin. Ben zayıf insanım zaten görev üstlenemem. Bana sadece basın yayını verin en sevdiğim şeydir. Ben kitap sizin için neşrederim. Hatta Allah şahittir, kitap neşrinde de bile bana yardımcı olmadılar. Buradan size şikayet ediyorum, Rabbil Alemine şikayet ediyorum bunları. Hepsine, hepsine bir ne kadar lider var, soyunmuş. Hepsine derdim, ya bu kitabı basacağım, gelin istişare ediyorum size. Ya bu kitabı tercüme ettik, Allah rızası için gelin okuyun, hata olmasın için de. Buruşur buruşur. Allah şahittir. Bundan önce otuz tane buruşur bastım. Bütün türkü elhamdülillah ondan gıdalandı. Her çeşitle faydalandı. Ondan sonra düğmeci çıkar diyen ben selefiliği kendim öğrendim. Benim buruşurumdan buruşurum, buruşurulardan urabanın faydalandılar. Yahu sen desen kendim öğrendim demesen kıyam melek seni mi dinler? Yoksa o senden neyi bilir? O bildiğini yazar. Gördüğünü yazar. Kıyamet gününde bunlar hepsi kimin terazisine gider bellidir. İnsanlar ne bilse önemli değil. Buruşuru bile tasih etmediler. Bir tane ettiyseler gerisinde herine meşgulüz dediler. Neden? E ciddiyet burada belli olur. Beni bırakın yayınımla. Benim yine kalbim açıktır. Gelin hepinize yer varıyorum gelin yayınlarımızı tasih ederim. Kitaplarımız mükemmel çıksın, hatasız çıksın. Siz benim Türkçem zayıftır, yoktur diyeyim. Siz gelin tasih edin. Yoktur, kimse elini uzatmıyor. Her şey ben yayını okuruyum. Ben çıkar diyeyim. Guraba niye tanıldı Ben de tanıyayım ya Guraba. Hiçbir zaman duydunuz mu? Allah sizi soruyorum. Şimdi Talha Hoca olsun, Musa kardeş olsun, başkası o, hiç duydunuz mu? Guraba Abdullah Yolcu hiç duydunuz mu? Yoksa hep Guraba duydunuz? Neden? Yahu şimdi de benim kitaplarım okunuyor. Adam diyor Abdullah Eseri için, Bana soruyor. Bilmiyor Abdullah Seri Abdullah yolcudur. Neden? Neden Abdullah Eseri adıyla ben yaydığım zamanında? Her zaman çinci planda olmak istemiyorum. Ben onun için iddialı konuşuyorum kardeş. Benim tarihim sözümü destekliyor. Onun için bana bu konuda güvenebilirsiniz, sırtınızı yaslayabilirsiniz. Ben ön planda hiçbir zaman istemedim. Şu anda da kardeşlerin zor olmasaydı ben ön planda adımı bile çıkartmazdım. Hatta iki seneye, bir seneye kadar bilmezler Abdullah Eser'i çimdir. Hala insanlar gelip iman kitabını bana soruyorlar bunun muellifi çimdir hocam tanıyor musun bunu? E muellifi diyorlar senin önünde oturmuş. Olur mu ya bu bu, bu, bu, bu, bu kitabın sahibi budur bu alimler övüyorlar bunu. Ben istemiyorum. Şu anda da diyorum Allah şahittir. Eğer yalan söylüyorsam Allah subhanehu teala hak ettiğin cezayı bana versin. Onun için gelin e, bütün kardeşlere, baştakile ve bütün kardeşlere küçük büyük yoktur bizde. Hepsi büyüktür bizim için. Kim la ilahe illallah dirse Resulullah'ı tazim edirse o bizim için büyüktür. Bütün kardeşlere diyorum gelin her birimiz bir tulak olayın. Allah rızası için bu kalukili filan illan dedi böyle kapatacaksın. Demeyeceksin. Geliyorlar bana diyorlar işte filan böyle dedi. Hocam ya bırak şimdi bana nakletme ya. Kalbim kareldi. Şimdi dersimiz var. E bu bunu dedim. Bana maralım bozuldu. Derste verimsiz ders yaparım. Değme bana bunlar. Hiç deme. Boşver. Demeyin. Bırakın. Ben her çeşe toz pembe göreyim. Onun için e, bu, e, bu, bu bu davetten yola çıkmasak bizim davetimiz başarısız devam eder. Gelecek nesiller de aynen bizden aldığımız gibi yetişir. İlle ki Allah subhanehu teala Türkiye'ye istese kalpler içi parmağı arasındadır. İstediği gibi çevirir. İstese o başkadır ama bir artı bir bu halimizden vallahi çok kötüdür durumumuz. Yani bu halimiz hasta bir haldır. Hiç bizi razı etmiyor hiç kimseyle. Bu hal ilaç ister. İlacı da budur. Her çeşit nefsini evde bıraksın. Hatta yok etsin. Gelsin her çeşit bir tula koysun. Allah razı olsun hocam. Sağ olasın. Abdullah hocam. Efendim. E, şimdi burada benim e, soracağım bir iki soru daha var. Siz e, müsait misiniz şu anda? Şu anda sor biraz da cevablayayım ondan sonra namaza gideceğiz. Zaten Aa, namaz okundu şey geçti bizden cemaat. İstemedim de dersi keseyim. Yani, yani böyle konuşmayı. Hocam gerçekten yani bizi ihya ettiniz. Allah razı olsun. Allah ömrünüze bereket versin. İlminize bereket versin. Allah'ım sizi ne dünyada ne ahirette kimseye muhtaç bırakmasın. Amin. Hocam cümle alemize. Allah razı olsun. Bunu, şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi e, imamlarımız Allah rahmet etsin bazı fıkhi mevzularda ıhtilaf etmişler. Hakkında açık nas olan konularda da ıhtilaf olmuş mu? Mesela apaçık nas var hakkında. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Denizin avı helal kılındı buyuruyor. Şimdi bizim burada Türkiye'deki fıkıh kitaplarında en meşhurlarından bir tanesi Ömer Nasuhi Bilmen diye bir e, hocanın kitabı var. Orada mesela <gülüyor> e, balığın dışında herhangi bir deniz hayvanını yemek haram diyor balığın dışında. Ondan sonra evet atı da tahrimen mekruh diyor. Nasıl tahrimen mekruh oluyor bu? Halbuki biz biliyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, e, devrinde Peygamber aleyhissalatü selamın baldızı Hz Ayşe validemizin Kız kardeşi Esma radıyallahu anha gelen bir rivayet var Biz diyor Resulullah aleyhissalatü selamın devrinde Medine-i Münevvere'de bir e, Atı diyor Nahrettik ve yedik Şimdi böyle sahih ve sarih bir e, Nas varken Nasıl oluyor da Hanefi alimleri e, Atı tahrimen Mekruh olarak e, Ad ediyorlar bir de bu şekilde bir durumlarda araştırmacı olan kimseler ne, ne yapmalı, nasıl davranmalı? Şimdi bak hiçbir alim, bu kaidedir bunu benden al. Evet. Hiçbir alim, dört mezhebin içinde olan alim, muteber dört mezheb alimleri hiçbirisi nasıl bilerek reddetmez. Ha. O kadar cesaret yoktur alimlerde. Evet. Çünkü hepsi Allah'tan korkar. Hepsini öyle üstün zannem biz biliyoruz. Ama mezheplerde usullar var. O usullara dayanarak ne yapar? Bazı şeylerin teviline kaçarlar. Usullara karşı gelmesin diye. Bu da taassuptan kaynaklanıyor. Birçokta. Bazı alimler gelir de ki, imam dediğin gibi nasibül muhal bu böyük alimdir. Hanefi mezhebinin alimidir. Osmanlı dönemin son dönemi muteber bir alimdir. Ama bu necidir? Bu alimdir, mevcutta alimdir. Yani adam o fıkhı e, araştırıcı bir alim değil İmam Nasib-i İmam e, Hoca, Nasib-i Hoca olduğu mevcutların kitapları sana aktarmakta alimdir. Ya. Anlatabildim mi? Onun için bu konuda bu. Bunu burada şimdi ilmi bir cevap veremem sana. Delil getireyim. Ha. Onu ge Bu çok uzar. Bu usul mesela Yani kısacası bunlar yapsalar bu işi usula darayarak yapıyorlar. Onun için Hanefi mezhebinde de Şafii mezhebinde de usullarda da bazı hatalar var. Ama ne kadardır Cımbızla sayılan Yani birkaç tanedir. olar da törpülense bu türlü onları törpülense alimler diyorlar. Yüzde elli meseleler törpülenir otomatik. O birisiler de buna tabiitli. Onun için bizim sorduğumuz şu anda nerededir? Çor çorüne taklit dedi. Sorunun ikinci şıkkı araştırıcı alim ne yapacaktır? Araştırıcı alim Allah indinde sorguludur. Yani nusuy bilmi hal eğer o alim ise araştırma o sorulabilir. Ama sen ona uysan sorulmazsın. Çünkü sen mükellef değilsin araştırmakla. Kim mükelleftir? İlmi olan mükelleftir. Anlatayım. Şimdi çocuk Aha. mükellef değil çalışmakta Allah indinde. Baba çalışacak onu. Ne zaman çocuk ayak üzerine durdu o zaman mükelleflik işler ona. Kız kız çocuğunun kim mesuldür baba? Ne zaman evlendi kocası mesuldür. Ondan dolayı bu marhaleleri atlatmak için e, her şeyin haddini, sınırını bilmesi lazım. O alim mükelleftir. Eğer ilmi var ise araştırsın. allah Teala ondan sorar. Bak bunu avam, bunu avamın üzerine oturtuyorlar. Allah-u Teala sorar. Nasıl yi, paranın kaç köşesi var? Mahallede kalsan az kalmazdın. Gidip bir yerden yemek bulup yerdin. en niye dinli bulmadın? Sorar onu. Kime sorar? Sokaktacı adama sormaz. Düz vatandaşa, düz musulmanı. Kime sorar? İlim talebelerine sorar. Bak ilim telebelerinin mükellefliği burada ahırdır. Ama avamın ahır değil. Biz dersek mezheplere uysun, avam diyoruz. İlim telebesi mezhebte kalsın ama mezhebe çor çoruna uymasın. Zaten Şeyh Elbanin de daveti buydur. Çor çoruna mezhebe uymak kesinlikle ilim telebesi için o da derece derecedir. Müfteli'i var, ortası var, e, allamesi var. Bunlar da derece derecedir. Derecesine göre fatura kesilir o ilim talebesine. Anlatabildim kardeş? Evet hocam. Bir de tarihte bunun örneği de var. Onun için bu meselelerde bir sorun yoktur. Eğer bu meseleyi anlayan, kavrayan için hiçbir sorun yoktur. Ama biz her şeyi bilmediğimiz için evet sorun oluyor. Neden sorun oluyor? Çünkü biz ihate etsek, her şeyi kapsasak, bütün şeyleri bilsek sorun akhir 13 alimler fetvalerde bakıyorsun çok mütemekkin fetvalar veriyorlar. Neden? Şeriatin bütün şeyini biliyorlar. Ama biz fetva verirken 10 hadis, 5 hadisten fetva veriyoruz. Şeriatın tümüden bilmediğimiz için bu bildiğimiz kadar fetva veriyoruz. O zaman ne oluyor? Teşaddüt çıkıyor ortaya. 13 alimlerimiz ne demiş? Ruhsat alimden gelir. Şiddeti her becerir. Bu kaydedir. Sene kim ruhsat verebilir? Alim. Kim vermez? Müteşeddit. Mesela balık meselesinde. Kim sene diyebilir her çıkan halaldır? Sen, men. Okuyoruz hadisin zahiri budur. Belki hadisin püf noktası var biz bilmiyoruz. Belki başka yerlerde buna ölçü koyulmuş. Değil mi? İşte evet. bunu kapsamlı bakacağız. Evet. Hanefiler de bu meselede bazı yerde haklı, bazı yerde usul cereyi muhalefet etmişler. Ama bir çıkar yolları var. Yani bunu biz ne anlıyoruz? Hanefi derken ehli i ray diyoruz. Ray'i, çeyfi, görüşü ön plana çıkartmış. Allah'ın, Resul'un emrini gerilemiş. Öyle bir şey yoktur. Öyle bir alim Hanefi'de bulamazsın. Dördü mezhepte de bulamazsın. Ama usul koyulmuş, usul şeyler koyulmuş. Ondan dolayı bazı meselelerde iştihad girmiş, tevil girmiş vs. Evet. Ee, Abdullah Hocam, ee, İmam Kerhi diye birisi var. O diyor ki, eğer diyor bizim mezhebimize uymayan diyor bir ayet olsa yahut da bir e, hadis olsa ama diyor mezhebimizin usulüne uymasa, yani mezhebimizde verilen fetvalara muhalif Olmuş olsa ayet-i kerime ve hadis. Biz diyor o ayet-i kerimeyi ya diyor mensuktur diyor deriz yahut da diyor tevil ederiz. Kerhi diye birisi bu itikadi şekilde e, mutezile ama amelde hanefi. <gülüyor> Bunun bu sözüne ne demek lazım? Şimdi bir işte e, ümmet bundan nehyediyor. Bu çor çoruna taassuptur. O alim de olabilir. Alim de taassuva düşer. Evet. Anlatabildim mi? Yani alim de taassuva düşer. Ee, bu çor çoruna taassuptur. Ee, yani bu e, ne demek istiyor? Demek istiyor ki bizim yolumuz yüzde yüz doğrudur. E bunu kimse diyemez. Anlatabildim mi? Evet. Doğru olan yol kimdir? Diyor ki, ümmetin icmadır. E bu diyor biz Hanefiler en doğruyuz. Evet Hanefi doğrudur ama %100 doğru değil. Yani bak bir, bir terim var bizde. E, Türkçe'de ne diyor? Dört mezhep haktır. Bu söz doğru mu? Doğrudur. Dört mezhep haktır. neyle haktır? Yani dört mezhep hak mezheptir. Dört mezhebin haricinde mezhepler muteber değil. Bunu demek istiyorlar. Ama sen bunu kültürüne göre anlarsın. Dört mezhep haktır yani dördünün de içinde hepsi haktır. Hak nedir? Allah'ın kelamı, Resul'ün kelamı haktır. Onun haricinde alınır, ve dinilir. Eğer sen hanefi mezhebini hak derken kastetsen Allah ve Resulü gibi haktır, kata yoktur içinde ne yaparsın? Kata yaparsın. Ama dört mezhep hak mezhebidir. Yani hak matod üzerinde dediler. Evet doğrudur, dört mezhep haktır. Yanlış mı? Yanlış evet. değil. Dört mezhep ehl-i sünnet muteber. Ümmet icma etmiş. Dört mezhep muteber mezheptir. İşte bu da anlayışa kalır. O karki dedikleri Allah rahmet eylesin onu, affetsin, etsin, tecavüz etsin ondan. İşte bu e, taassuba girmiş eğer diyor ki bak sözü de, sözünü de böyle açıklamak lazım. Adam diyor ki eğer bize hata etmişse o zaman biz her şeyi iyi biliriz. O zaman o hadis mensuktur. Onun için bizim imamlarımız bunu ile amel etmemişler. O şey ayet memsuktur diyor. Ne olunmuş. Onu hiç amel etmemişler. Yani bu alimlerine mutlak güveniyor. E bu alimlere güvenmek kapısı güzeldir. Allah bunu emrediyor bize. Resulullah emrediyor. Ama çor çoruna mutlakı da verilmez olarak. Mutlak çime güvenilir? Allah varasının sözü. Alimler ne? Bizde ölçü var. Alimler o sözden bize geldiler. Oların da haktır sözleri. Ama o sözü muhalefet ettiler. Hak değil. Onun için bizde alimler din değil. Bak alimlerin sözü şeriat değil. Bunu bilmemiz lazım. Evet. Ehli sünnet diyor alimler şeriatten halkın arasında çöplüdür. Sed değil şeriat değil. Bunlar ne diyorlar? Alimlerimiz önümüzde settir yani şeriat'ten bizim biz şeriat'a ulaşamayız. Hatta alimlerden alıp geçmemiz lazım. Bu bu da. Bak her söz senin kültürüne göre anlaşılır. Mesela e, tasavvufçularda bir söz var düyüler e, hoca e, hoca'nın el altında meyitin yakayaca yaka, yak, yak, yakayanın el altındaki gibi olacaksın. Bu söz doğru mu? Evet doğrudur. Yanlışı nerededir bunun? Bunun sen kültürüne göre anlayacaksın. Tasavvufçu buna diyor ki şeyh dese sana zine yap edeceksin. O bir şey biliyor diye. Sıra. Ama biz ne diyoruz bunu? Biz ne diyoruz bunu? Biz diyoruz evet. Ben ne kadar cahilim ona itimat ediyorsam o onun için teklitte de alimler diyorlar teklit avam için vaciptir. Teklit etmese ne yapacaktır? Ama taklitte de vacip olduğu aslında da diyorlar ki Allah sana akıl vermiş. Hangi ehli tekvadır o alimi kendine mukallit seçeceksin? Yani bir de ne var? Televizyonda çıkmış, sakallı tıraş etmiş. E, açık kadınlardan bilmem ne yapıyor. Onu mukelle, seni Allah Teala de sorar sana. Niye bunu yaptın? Niye o sakallı mühteram, e, daha din, diyanetli daha el etmedin? Bunu sorar. Avamdan da sorar. Ama niye teklid ettin sormaz. Çünkü ona Allah izin vermiş. Cahildir. İşte bu konular böyle anlaşılması lazım. Evet. Yani o adamın da sözü taassuptur. O taassuptan da İslam nehyediyor. Evet. O, onun için bunun sözüne biz neyiz? Kimin sözünü getiririz Talha Hoca? İmam Şafii'nin sözü. İmam Şafii öyle bir ölçü kurmuş ki imkanı yoktur şeytan ciliş noktası yapsın. Ne diyor? Diyor ki: "Kavli savab yethammel el-hata ve kavli gayri hata yethammel es Bunu anlayan alhoca inancı e insaftan şaşmaz. Diyor ki: "Benim kavlim sahihtir." Bana göre sahihtir çünkü ona inanıyorum, itikad ediyorum, amel ediyorum. Karşımdakinin kavlu bana göre hatadır. Sonra ne diyor? Ha, e, hatadır ama e, karşımdakinin e, sözü hatadır. E, ama yok. Kavlui sahih yetehammelü hata. Benim kavlüm doğrudur. İnanıyorum, amel ediyorum ama hata da olabilir. Karşımdakinin sözü hatadır. Onu hiç amel etmiyorum o sözden ama doğru da olabilir. Bu ne demektir? Bu insaf kullanmaktır. Yani madem benim sözüm naz değil, iştihatla buna kazandım. İştihadım gereği, benim sözüm doğrudur. Bir dene gelir, iştihadımı delilleriyle yanlışını gösterir, onun sözü doğru olur, benimki hata alır. Ama şu anda benimki doğrudur. Benim bana, Kimse beni ikna edemedi şu anda. Benimki doğrudur. Onun için doğruyla amel etmek vaciptir. Eğer etmesen Desem benim sözüm doğrudur, karşımın da doğrudur, bu sefer nifak olur. Yani sen biliyorsun onun sözü doğrudur, amel etmiyorsun onunla. Ama ne diyor İmam Şafii öyle, mızkaldan kurmuş bu teraziyi. Benim sözüm doğrudur, inanıyorum onu amel ediyorum. Ama hata da olabilir, ne zaman olur? Bir tane daha başka delil getirir, beni ikna eder, o zaman onun sözü doğru olur, ben onu. Biz o karşıya karşı İmam Abu Şafii'nin bu sözüyle amel ediyoruz. Bu sözden amel etsek ne olur? Taassup ortadan kalkar. Yani biz mezhebimizde ben Şafii'yim, Hanbeli'yim, Hanefi'yim amel ediyorum o mezheple. inanıyorum doğrudur çünkü inanıyorum. Yani bunlar da böyce imamlar. Şu anda olabilir hatalı olsun. Var mı bir girenti? Mezhep değil ha bak yanlış anlama. Hanefi mezhebi hatalıdır demiyoruz. Evet. Hanefi mezhebinde bazı meseleler, iştihadi meseleler, eğer hatalıysa, ne zaman ben inandım hatalidir İmam Şafii'nin kaidesine göre, ondan döneriz. İşte biz de buna davet ediyoruz. İşte bizimle kerhinin farkı budur. Evet. Evet. Allah hepimize doğru yolu göstersin, <gülüyor> sünnet Allahümme yolunu Allahümme göstersin, göstersin onu amel etmeyi, Allahümme yani biz bu mezhepler, Nedir? Gaye mi? Kerhi gaye almış onu. Bak yanlışa düşmüş. Biz ne ha. alıyoruz bunu? Vesile. Vesile nedir? Çöprü. Bu mezhepler bizi neye ulaştırıyor? Şeriate. Şeriat nedir? Allah'ın rızasına gayesine. Yani bizim gayemiz nedir? Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'yı neyle ulaşırız? Alimlerden ulaşırız. Biz Allah-u Teala'yı Teala Hoca tanıyabilir miydik eğer Resulullah olmasaydı? Ne mümkün? Ma mümkün? Tamam. O zaman sen Resulullah'ı tanıyabilir misin sahabe olmasaydı? Ne mümkün? Sahabeyi tanımak için tabi lazım. Tabi de tiba tabi'in dört imam muhakeze bize geldi. Evet, evet. İşte mesele bu kadardır. Evet. Evet Allah hepimizden razı olsun. Hocam ee... Allah hepimizden ee... razı olsun sağ olasınız. Mesela şimdi bir de şöyle diyorlar hocam. İşte alimler hatalı içtihat ee, yaptıklarında... Siz onların eğer içtihatlarını kabul ederseniz ki hata içtihatlarını kabul ettiğiniz alim hata ettiğinden dolayı şu ayetle karşı karşıya gelmez misiniz? Hani Tevbe suresi 31. ayeti kerimede e, onlar Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da haham ve rahiplerini ne yaptılar? Rabler edindiler ayetinde ki zemme kategorisine girmez misiniz diyorlar. Şimdi biz zaten alimin hatasını bilmiş olsak, hatasını tutsak o alimin hatasıyla beraber ne yaparız? Sadece o hatasını reddederiz. Biz hatasını bilmiyoruz ki adamın onu taklit ederken Talha yani böyle Hoca. şey söylüyorlar, evet. geliyorlar bizim karşımıza. Buna nasıl cevap verelim hocam? Talha Hoca bak. Bunu diyenler bize bizim camiadan'dır ama evet, biz evet. bunu biz bunu duyar diksiniyoruz. Yani bu kaderde cahillik pes diyoruz, değil mi? Evet. evet. Fekeyfe bizim bizi beğenmeyen, bizi rakip gören, yarın bir gün bulardan bizim karşımıza çıkmazlar mı? E, Bunları bize bizi... bize delil getirler. Tamam. Bakın bu kadar cahildir der bunlar. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların zerrelleri ne Bu bir. İkinci, Şeyh Salih sordular. Allah onu hüvz etsin. Dediler ki, hocam dediler. Bu bizim kitapta da yayılır. O kitabı ambargo getirmiş bir kısmı. Çifir ve iman terimleri. Ha. Orada sordular dediler hocam baz şimdi onu üstlenen burada medreseler var. Demişler Dediler hocam bazı televeler ilim telebesi iman diyorlar kavul itikattır, kavuldır, ameldir. Bura kadar bunu itiraf ediyorlar diyorlar bunu da yayıyorlar. Ama diyorlar amel Şart uçamalıdır, çamal şartıdır. Emen. Hoca ne dedi bilir misin? Ya, hoca noktayı koydu. Hoca artık hoca hadi iyi konuştu. Kim önüne çıkabilir? Hele böyle sabit dikkat. Evet. Ne dedi? Dedi bular cahildiler. Ne dediklerini bilmiyorlar. Nasıl olur bir de ne desin iman emelden bir cüzdür? Sonra desin iman e, emel şart uçamalıdır. E sen yani cahilsin ne dediğini bilmiyorsun. Çünkü ikinci, birinciğinin çöçüne dinamit koyuyor. Evet. E ben de şimdi bunlara aynen espriyle cevap veriyorum. <gülüyor> Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar. Evet. Yani ne ilaka? Yani ne ilaka? Şimdi getir o e, Üdayi İbni Hatim o meselede Resulullah'a karşı geldi. Dedi ki, ya Resulallah dedi ben Hristiyan idim. Biz onlara tapmıyorduk. Al, Resulullah ayete açıkladı dedi bunlar alemlerine tapıyorlar. Ödey İbn Hatim dedi ya Resulullah biz de ben de Hristiyanıydım biz onlara tapmıyorduk. Resulullah onun cahaletini bağışladı mı? Bağışladı. Ama açıkladı. Dedi hayır öyle değil Sen bildiğin gibi değil. Halal haram kimin hakkıdır? Allahu Teala'nın. Ama bunlar bu rahipler ne yapıyorlardı? Allah'ın halam kıldığını halal halal kıldığını haram diyorlar. siz de uyurdunuz. Evet. Şimdi bunu ilahi yerine koydunuz mu? Evet dedi. Tamam bir şey bitmiştir. Şimdi bir daha ben sana diyeyim. Sen Allah-u Teala diyor وَمَنْ يَتَّخِذِ اِلَهُ وَهَوَهُ ha, Hava nedir? Nefis. İştah. Evet. istek. Bu da ilah olabilir. Evet. Anlatabildim mi? E şimdi sen bu ayeti getir buna koymak yani el insaf diye bir şey var ya hiçbir yani sen sen kendi atalarını yüzlerine tükürüyorsun kendi atalarını yalancı çıkar diyorsun kendi atalarına haydut diyorsun değil mi evet. daha kötü diyorsun ilahi yerine zındık diyorsun bile kendi atalarına atalarında da değil alimlerimize diyorsun evet yani ne diyorsun alimler bilerek demişler bu halaldır bu haramdır astagfurullah Demişler mi? Estağfurullah. Aşallah, bunu söylerler mi canım? Aa, bak en güzel şey estağfurullah neden? Bu kavuldan. Evet. Bu kavuldan biz Allah'a sığınırız. Mutlak Allah'a sığınırız. Biz ne dedi? Kaide var bizde. Bir dene ben inanıyorum. Bir tane la ilahe illallah dedi. Muhammed Resulullah dedi. O her zaman khair üzerinedir. Evet. İlle şeytan onu aldatır. Anlatabildim mi? bir ne kadar sapık olsa onda bir khir var mı var onu için Şeyh İslam ibn Teymiye soruyorlar diyorlar ki ya hoca diyorlar e, rafiziler ciddiler Türkistan o Bukhara tarafında bazı bazı insanları bazı kafirleri Müslüman ettiler ama Rafizi oldular rafizi bize göre çahirdir değil mi hı hı. değil mi Kafirdiler. Eski asli kafir katsaydılar iyidir, yoksa rafizi kafire iyidir. Bak Şeyh-i İslam alimdir ya. Müştehid mutlaktır. Ne diyor bilir misin? Alim cevabı veriyor. Yok böyle dört hadisi. Kapının deliğinden bakıp cevap vermiyor. Kapıyı açıp kim o diyor. Başı kimse gizli var mı? İşte fetvaları olanın gizli kalmaz. Bütün şeriatın ahkamıyla veriyor. Ne diyor? Diyor tabi rafizi olmaları daha iyidir aslı kafirden. Nasıl ya hoca? Diyor şimdi biri çifir diyor simsiyahdır. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar o o rafizilik içinde bir nokta beyazdır. Çifir nedir? Sen çifri gözünün önüne koy simsiyah bir alandır. İçinde bir nokta beyaz var. O da nedir? La ilahe illallah. Değil mi? Evet. Yani rafizi ne kadar kafir olsa ama la ilahe illallah'a inanıyor. Anlatabildim mi? Evet. Onun için bir ateisten bir müşrik aynandır. Değil. Kifir de kademe kademedir. Evet. Onun için bir de soruyorlar e, aynen kendisi devam ediyor. Diyor bir de bir alan var beyaz içinde nokta nokta siyahlar olur. O da nedir? Bir dene İslam dinindedir ama günah işliyor. yen de bid'at işliyor. Ama ne olmuş? O bid'at çok oldukça, günah çok oldukça siyah çok alır bayaz azalır. E bu hal de öyledir. E biz alimlerimize madem bir dene la ilahe illallah diyor muhakkak bir beyaz nokta var. Fekeyfe bizim alimlerimiz fıkha hizmet etmişler. O kerhi dediğimiz zat bile e onun maksadı değil ki Allah ve Resulünün önüne çıksın. Çıksa çafir olur zaten. E nasıl olur? Rahbanları Allah tekfir etmiş. Sen bizim alimlerimizi tekfir ediyorsun şimdi. Allah oları çafir etmiş mi? Tekfir etti mi? Etti. Ruhbanları, papazları tekfir etti mi? Etti. Yahudilerin ve Hristiyanların alimlerini Allah Teala tekfir etti. Neden? Çünkü dedi hakkı hem ortak koşuyorlar, hem hakkı ne yapıyorlar? Saptırıyorlar. Saptırıyorlar bilerek. Allah'ın ayetini Semenin ucuz bir parayla satıyorlar. Evet. Abdullah İbni Selam geldiğinde Resulullah'a dedi çıkar, tavratta yazılmış Muhammed'in adı var. Yok dediler. Girdi üzerine Abdullah İbni Selam hemen tavratta çiğ. Bak o zaman Munharif tavratta Resulullah'ın adı vardır. Ne yaptı bilir misin? Hı. O o o rahip şey e, e, hıbir yırtı halının altına soktu yaprağı. Subhanı. Abdullah İbni Selam dedi çıkart halının altından. Resulullah dedi hayır. Dedi biz yani mezhulü keşfetmekten ha, o kendi ameliyden. Biz inanıyoruz. Anlatabildim mi? Çıkartacak çıkartmasak ne yazar o? Anlatabildim mi? E bunlar, yani Peygamber o, aleyhisselam da, kafirin bile küfrünü deşifre etmedi yani. He? Evet. E, Et, Allah tabi etmedi. Ondan dolayı o kafirlerden bizim alim yani bak oturtmak da oturtmak da yani cahilce. Ne ilaka ya? Ne ilaka? Yani biz taklid ediyoruz alimlerimizi ne ilaka ruhbanlardan? Demek ki sen eğer böyle dersen sen ehl-i değilsin. Evet, evet. Ehli sünnet kendi mindiği dalı çeser mi? Kendi mirasına ataşsalar mı? Evet. Sen sen bense mesela... aa burada ne çıkıyor? Burada tam şeytanın adamısın sen. Nasıl şeytan adamısın? Diyorsun ki bu ümmeti dinlemeyin. Çünkü hepsi taklide davet etmiş, mezhebe davet etmiş. Bu ümmeti dinlemeyin, gelin bizi dinleyin. Biz Allah'a layık. Desen de alimlerimiz kimdir? Dört tane internetsi derler sana. Başka ne var orta yerde? Var mı alim? Yok Allah Hocam Allah da seni güldürsün hem dünyada hem de ahirette. <gülüyor> Allah razı olsun. Allah onlara Allah. bizden önce hidayet versin. Vallahi Allah. yani biz nasıl olsak yarım yamalık elhamdülillah bu, bu kötü amelimizden yine biz diyoruz doğru yoldayız. İnşallah Allah bizi affeder rahmetiyle. Allah. Ama onlar Allah kurusun yolda şaşmışlar. Oları bizden önce rahmet etsin. Amin. Böyle inanm inanmayınca biz hakkim mümin olamayız. Evet. Onlar bize taş atsın biz onlara mev atacağız. İnşallah. Onlar kaya atsın bize biz yine mev atacağız. O kayaları kimyasal salsalar bize inşallah şeytan bizi onların oyununa getirmez. İnşallah. i̇nşallah. Oldu Allah razı olsun sizden. Abdullah hocam Allah ne dileğin varsa şeriata muvafık anında kabul etsin. Vallahi talhoze senden ve